Mülk Suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, bütün mülkü tasarruf, ilahi kudretinin elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir? O her şeye hakkıyla kadirdir O hanginizin daha güzel amel ve hareket edeceğinizi hakkınızda imtihan etmek için ölümü de, dirimi de takdir eden ve yaratandır. O galibi mutlaktır çok yarlıgayıcıdır. O birbiriyle ahenk 7 yedi gök yaratmış olandır. O çok esir Allah'ın yaratışında hiçbir nizamsızlık görmezsin. İşte gözünü bir defa daha göğe çevir. Bak orada hiçbir çatlak görecek misin? Sonra gözünü iki kere daha çevir. Nihayet o göz hor ve hakir yine sana dönecektir. Ve o artık bir kusur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 Bet sesini işittiler, işitirler. Öfkesinden hemen hemen çatlayacak gibi olur o. Onlardan her gürü, içine atıldıkça kendilerine bekçileri sordular, sorarlar. Size bu azap ile korkutan bir Peygamber gelmedi mi? Onlar evet dediler, derler. Gerçek bize bu azap ile korkutan Peygamber gelmiştir. Fakat biz onları yalan saydık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik ve şunu söylediler, söylerler. Eğer bizi dinler yahut aklımızı kullanır insanlar olsaydık şu çılgın cehennem yaranı içinde bulunmazdık. Bu suretle günahlarını itiraf ettiler, ederler. Ko Allah, cehennem yaranını rahmetinden kovsun. Fil hakika, Rablerinin azabından gıyaben korkanlar yok mu? Onlar için hem mahfiret var, hem büyük mükafat. Ey kafirler, sözünüzü ister gizleyin, ister onu açıklayın. Çünkü o sinelerin özünü bile hakkıyla bilendir. Yaratıp duran Allah mı bilmeyecekmiş? O latiftir, her şeyden haberdardır. O yeri sizin faidenize hor ve musahhar kılandır. O halde onun omuzlarında yürüyün, Allah'ın rızkından yiyin. Fakat şunu daima hatırlayın ki son gidiş ancak O'nadır, Allah'adır. Bu alemin tedbirine müvekkel olan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 Onlardan evvelkiler de tekzip etmişlerdi. Bak benim inkarımda nice oldu. Onlar üstlerinde kanatlarını açarak kapayarak uçan kuşları da görmediler mi? Bunları cevh havada o rahmeti her şeyi kaplayan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla görendir. Onlar üstlerinde kanatlarını açarak Kapayarak uçan kuşları da görmediler mi? Bunları ceb havada o rahmeti her şeyi kaplayan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. O eğer rızkını tutup kesiverirse... Şu size rızık verebilecek kim? Hayır. Onlar bir azgınlık, haktan bir nefret içinde mütemadiyen inat etmişlerdir. Şimdi yüzüstü düşe kalka yürümekte olan kimse mi daha çok hidayete erendir? Şimdi yüzüstü düşe kalka yürümekte olan kimse mi daha çok hidayete erendir? Yoksa doğru bir yol üzerinde düpedüz dimdik yürüyen mi? Düşünün. Habibim ki, O sizi yaratan, size kulaklar, gözler, gönüller verendir. Siz ne az şükredersiniz. De ki, O sizi yeryüzünde, zürriyet halinde yaratıp yayandır. Ve nihayet hepiniz ancak O'na toplanıp götürüleceksiniz. Kafirler müminlere istihza ile eğer siz doğru söyleyenlerseniz,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 ve aksini iddia ettiğiniz şeydir, denilmiştir, denilecek. De ki, Eğer Allah beni ve benimle beraber olan müminleri arzunuz ve çiğ ile helak eder, yahut bizi esirgerse, ya kafirleri acıklı azaptan kurtaracak kimdir? De ki, Sizi kendisine davet ettiğimiz o zatı ecelli ve ala.